Move. Tekrar Merhaba Açık Dergi devam ediyor. Söylediğimiz gibi Ahmet Ali Arslan ve Günahşı gündemiyle sürdürüyoruz yanımızı. Ahmet Ali'ni de burada. Hoş geldin Ahmet. Ali. Hoş bulduk. Hoş geldin. 9 Şubat'ta çıktı albüm ve 9 parçalık bir ilk uzun çalar. Aynen öyle. Diyoruz. Evet, evet yarınki konser öncesi de... E biz her şeyi göze alıp seni aldık her şeyi göze aldık derken aslında bir takım kurallar var böyle riayet ettiğimiz. Yakın zamanda işte konuşulmuş ya da çalınmışsa biraz uzaklaştırıyoruz konuşmayı. Geçen pazar çok keyifli bir de aslında albüm dinletildi açık dinleyicilerine. Muhtemelen bazıları, bazı dinleyicilerimiz için çiftlik işte olacak olabilir ama olsun bizde. Bizim de sorularımız illaki farklı olacak. Ozan'la zaten... Yoldaşlığınız çok apayrı yani. Ee, i̇çeriden ebeği sorular sormuş. Evet o başka oldu biraz. Evet şimdi en iyi bilen bilmeyenleri anlatsın. Ahmet Ali Arslan'ı e, belki de bu frekanslarda e, müziğini de ilk defa duyan dinleyicilerimiz için e, iki kısa çalar ardından müzik hayvanından. Evet aynen. O. Şimdi kalan müzikten bir uzun yani çalar. müzikten kalan evet. alt şirketi olan. Alt şirketi olan e, oradan çıktı gün, günahşı. Evet Ahmet Ali e, ne zaman başladı bu e, müziği toparlamaya e, daha doğrusu e, toplamaya hem zihninde hem de elinde? Vallahi bu müziğin ilk önce demolarımı paylaştım aslında 4 sene falan oldu. Hı hı. E, çok demin emin değilim işte bunu kovalamak istiyor muyum? Nasıl bir yere gider bu? Çok da düşünmeden yazıldı aslında bu şarkıların Hı -hı. çoğu. Bu albümdeki bazı şarkılarda gerçekten 5-6 sene e, öncesinin şarkıları. Hı -hı. Bazıları yeni. Ama böyle e, sakladığım şarkıların albümü oldu zaten bu. Evet, burada bulunmuyordun galiba değil mi? Bir süre bir Evet, o, okuyordum üniversitede Amerika'da. Evet. E, orada çıktı zaten bazıları ilk şeyleri bunların. Zaten biraz Türk müziği de işte Türk halk müziği, klas Türk müziği falan ilgilenmem de oraya rastlıyor. Hı -hı. Peki ee, biraz bu böyle çok özür dilerim lafını böyle duymam. Ee, biraz böyle geçmişe özlem. Tırnak içinde ya da böyle öyle bir şey hissediyor insan birazcık müziklerinde. Belki Amerika'da olmanın o bir etkisi olabilir mi diye bir şey geldi aklıma şu an. Ya olabilir tabii ki. Onu çok da ben ayırt edemiyorum. Hani e, orada bir yandan radyocuk macerası orada başladı. <gülüyor> ve e, hali ilk aklıma yani işte buranın müziklerini sunmak oldu orada bir radyoda. E, evet. O entelektüel dinleme alışkanlığı bir süre sonra daha fazla içine girmeyi itti beni. Hı hı. Bir yandan işte zaten burada kendisi biraz birazını yüflemeye, perdesi çalmaya falan başlamıştım küçük küçük hı hı. kendi halimde de olsa. Hı hı. He, bir şekilde girmeye çalıştım içine yani. Evet ee, or oradaki radyo programında Türkiye'den müzikler mi? Veya da bu coğrafyadan mı? Bu coğrafyadan müzik. Yoo bu hani caz avant garde müzik. Yani orada şeydik yani bir sürü program. ...yapıyorduk değişik değişik ama... Hı -hı. E, ...bu Orta Doğu programını çoğu zaman ben yapıyordum. Evet. Ben yanlış hatırlamıyorsam... ...2010 yılında belki bir... Muyum, ...yanlış hatırlamıyorum... ...İsmet Sıral Kreatif Müzik Stüdyo zamanlarında... ...İstanbul'daydın evet. değil mi İstanbul'daydım sen? tabii ki evet. oradaydım aynen. Evet bizim belki seninle ilk karşılaşmam... ...yani bilim seninle orada olmuştu. Evet aynen öyle. O o şeyi de hatırlarsak aslında yani o organizasyonu o da böyle sınırsız böyle tanımsız müzik aşkına müzik. Şahane bir şeydi ya gibi bu arada. Bir, bir daha da o kadar kapsamlı hiçbir zaman olmadı evet. Evet çok kıymetli müzisyenlerin. Buluştuğu bir etkinlik de o. Ve yani Batı-Doğu ayrımında geçti mi? Hakikaten dediğim gibi sınırsızdı. Aslında demin avantgard deyince aklıma geldi. Avantgard, hani caz deyince. Oradan beslenip buraya e, gelmek de çok ilginç ve çok da alışılmadık bir yol e, aslına bakarsan. Yani geleneksel e, müziği sonradan keşfetmek gibi bir şeyden bahsediyoruz. Çok alışılmadık değil bence. Yani evet. bilmiyorum. Ben kendi işte aşağı yukarı sosyoekonomik sınıfında bunu çok görüyorum. Yani böyle çok da... <gülüyor> Buradaki kültürle birlikte büyümedik diyeyim. Çok büyük evet. bir genelleme yapıyorum tabii ki. Parantez evet. içinde onun tanımlarını ben yapamam zaten. <gülüyor> Ama o sonradan kendim için keşfeden bir jenerasyon, bir kitle, bir kesim var bence. Evet. Ya tamam anlıyorum senin söylediğini. Yok yok Bu kadar icra, icra edip... İçinde olmaya çalışmak belki de neyse uzattım. Evet hani hep böyle olur ya geleneksel müzik icra edenler zaten onun içinde büyürler. Etraflarında evet. o müzisyenler vardı ama dediğin gibi çok spesifik bir zaman aralığı var ki işte onlardan birisin sen. Bir yandan da hani yanlış anlaşılmasın zaten geleneksel müzik icra ettiğimi falan iddia etmiyorum. Tam onun gibi Hı. değil yani. Tabii. Ee, Peki o zaman şeytanın avukatlığı gerçi bu konuda biz de şeyler yani muhtelif önerilerle gelebiliriz ama... ...nasıl bir müzik icra ettiğini... ...soralım sen ne diyorsun... ...biz Didem, şunu, Didem Genç Türk'te şöyle demiştik... ...albümü ilk dinledikten sonra... ...kulaklıkları çıkarıp işte... ...sözlü hafif müzik gibi bir şey... ...evet ben kabul edebilirim bunu... <gülüyor> ...bir yandan da mesela... ...tek bir tarzda şarkı biçimiyle tanınmak istemediğini... ...ve aslında insanları biraz şaşırtmak istediğini de söylediğin... ...bir röportajın var mesela eskilerde... ...böyle bir kap, toplu ya. bir cevap alırsak... <gülüyor> Şimdi toplu zor, <gülüyor> teker teker. Sondan başlayarak vereyim. Ee, evet öyle. Yani ikinci albümün bunun aynısı olmasını istemem. Zaten e, bu albümün içinde de e, yani ortak bir nokta olsa da aslında çok farklı müziklerden, çok farklı köklerden beslenen evet. e, birkaç şarkı var. Zaten bugün dinleyeceğimiz iki şarkıda bence örnek o bazı uçlara. <gülüyor> e, ya hafif müzik bence de öyle. Hani ben kendi düşündüğümde buranın zaten olması gereken... ...böyle hafif pop müziği... ...gibi geliyor bana. Hani Hı -hı. popu da tırnak içinde... ...kullanıyorum tabii, tabii ki. Ee, i̇nce Saz... E, ...büyük bir... E, e, e, e, ...yani ince Saz'dan çok etkilendim. Hı -hı. E, orası var ve aslında... Topluluk olan. Ince topluluk saz. olan, aynen Hı -hı. aynen. Ve e, orada da mesela şey bir estetik var. Tabii ki onlar, yani Üstad... Hani ...Türk Müzisyenleri falan var orada. Murat Aydemir, Derya Türkan, Cengiz Onral... E, ...fakat hani onlar da aslında o klasik müziğin devamı değil, yeni bir yorumu gibi. Evet. Ama ben mevzunun o kadar içinde olmasam da bunları kullanarak şarkı yazıyorum aslında. Evet. Yani öyle açıklayabiliyorum. Çok da açıklayamadım Yo, Gayet iyi, dokuz şarkıdan oluşan Gün Aşığı'nı <gülüyor> konuşuyoruz sonuç olarak. Hatırlatalım, yarın akşam bir konseri var Gün Aşığı albümünün. Lansman. Lansman e, diyebiliriz. Her ne kadar bir kısmı daha önce <gülüyor> dinleyeceğiz zaten ulaşmıştı farklı mecralarda ama... Ee, ...ne planlıyorsun yarın akşam için... ...neler belli... ...yarın akşam çok Oo, tatlı sürprizi olacak... ...sürprizi bozduk şu anda... ...onlar ee, bozmuştu zaten geçen ...yok yok bozduk böyle. bozduk... <gülüyor> ee, ...zaten beş kişi sahnede biraz daha büyüttük... ...daha önceki sahnelerimize göre... Hı hı. Ee, ...bir yandan albümde çalmış... ...hem de çok sevdiğim dostum olan... ...dört tane konuğumuz var... Ee, ...Selçuk Erarslan... ...klasik Kemençe çalacak... ...Coşum Karademir... E, ...Kopus çalacak yan yana da... Hı hı. Evet. Cenk Erdoğan elektrik perdesi, skitar çalacak. Bir de Volkan cüvesi e, uzun havasını atacak. Baya e, heyecanlıyım bu insanlarla birlikte sahne olacağım olacağıma. Bir yandan da ne zamandır çalmadım. Böyle çok heyecanlıyım, çok mutluyum aslında. Ya ne güzel, şahane. Genel stres değil yani. Yok yok. Bulundum. Bu saydığın uzun isimler olacak. bir yandan da aslında aynı şekilde arkadaş çevreni de oluşturuyor galiba değil mi? Yani hani çok birbirinden uzak isimlerden de bahsetmiyoruz. Birlikte bir araya gelen insanlar da bunlar gibi mi? Ya şöyle... E, evet, albümdeki isimlerin bazıları öyle. E, işte Coşkun Karademir ve... Selçuk üzerine üzerinde onlarla yeni tanıştık biraz. Hı. Bir sene öncesinden birlikte zaten... E, ...Secret Ensemble diye... Hı hı. E, ...ödüllü bir albüm çıkardılar. E, onun prodüksiyonunda birlikteydik. Onlarla böyle yeni biraz... ...abi kardeş ilişkisi var. Çok şey öğrettiler bana. Hem hı hı. o prodüksiyon sürecinde hem... ...işte Türk müziği sazlarında nasıl yazılır falan filan. E, ama şey... Evet yani e, birlikte vakit geçiriyoruz. Evet. Evet, bu böyle bir kolektivizm havası. Ben öyle olsun isterim ya da öyle düşünüyorum evet. tabii ki. Evet. E, Yarında çok güzel bir e, böyle şey olacak buna. Güzel bir kalabalık olacak sende. Hmm. İyi, örneği olacak yani. Peki biz ıslakla başladık bu arada. Bunu söyleyelim albümün üçüncü parçasıydı. Ee, birazdan da yan yana ye çalacağız. Zamanımız kalırsa. Evet, ıslakta mesela kimler çalıyordu? Oradan devam edelim. Çünkü albümde de çok e, müzisyen var. Yani bir yandan da işte hani belli bir şarkıyı söylüyormuş gibi değil de ya da belli bir formda değil de çeşitli formlarda olmak istediğini söylüyorsun. Hı hı. Bunu destekleyen de pek çok müzisyen var aslında. Onlarla şekilleniyor belki de. Evet, aynı. Yani sahnede uzun süredir çalıştığımız zaten da Ozan hı hı. Soran ve Ozan Kısa Parmak Hı -hı. Albüm genelinin zaten şeyini oluşturuyor, kemiğini oluşturuyor. Hı -hı. Islak bunun üstüne e, Mertcan Selçuk Klarnet çaldı. Çok evet. da lezzetli çaldı yani. O kadar müslüm ki. E, albümde çalışayım insanlar neyse. Velijan e, Sagun var. E, ek perküsyon çaldı. Hı -hı. Islak, Ozan Buzuki de zaten. Islakta başka bir şey düşünemiyorum. Islak öyle Evet, Evet, albümün de belki müzisyenler nasıl oluşuyor. E işte aslında hangi müzikten etkilendiklerine göre dağılımlar oldu işte. Klasik Kemal Çeyi, Selçuk Eraslan çaldı. Hı hı. Bir şarkıda Kopuz, Coşun Karademir çalıyor. Hı hı. İstanbul Strings, e, Yaylileri çaldı. Hı hı. E, Volkan İncüvez var, Cenk Erdoğan var, bunları söyledim zaten. Evet. E, Murat Aydemir geldi, Mehtaba O çok büyük bir onur benim için zaten. Evet, e, çok güzel bir e, Taksim attı. Birlikte çaldık sonra falan. Hı hı. ...unuttuğumu ee, mutlaka vardır... ...korkuyorum şu anda ama... <gülüyor> evet, ...o tedirginliği ee, biz görüyoruz gözlerini ...söyleyeyim Galiba aşağıya... Ha, Bura Kırmak klavyelerde. Tabii Bura Kırmak. Ee, galiba o kadar. Evet. Epey de isim unutmak gayet makul yani. Bir de biz ee, zamanı mı... bir Yurdal Tokcan ve Arion... ...Fırat Doğan'da Udlar'da. İki evet. tane. Ne kadar sürede bitti kayıtlar? Tam bunu söyleyecektim. Aslında o kadar da şey olmadı... ...uzamadı. Yani işte Temmuz sonu gibi başladık... Hı hı. ...yüzde yetmişi falan zaten 15-16 gün içinde kaydedildi. Sonra özellikle böyle teker teker konukları almak... ...bir iki, üç ay daha sürdü. Hı hı. Ama e, yanlış hatırlamıyorsam Ekim başı gibi bitmişti. Evet. Onlar da. Peki bir müzikle devam edelim istedim. Tamam. Yan yana iyi konuşmuştuk. Belki evet. kısa bir girizgah yapmak istersin. Kimi duyacaklar dinleyicilerimiz yan yana da özel... ...notlar varsa tabi parçaya yetişkin... Ee, yan yana Ozan'la ortak beslemiz... ...onu da söyleyeyim Ozan Saruhan'la... Ee, ...Coşkun Karademir Kopuz'da... ...bir de Rana ...şahane Bendir Solosu var... İyi şahane... Ee, yan yana böyle... Yan yana dinledik Gün Aşığı albümünden Ahmet Ali Arslan'ın Ahmet Ali stüdyomuzda bu akşamın dergisinde yarınki konser öncesi buluştuk aslında. Bizim süremiz kısa iki parça seçtik. Geriye kalan zamanda da son toparlama kelamımız olacak. Yarın sabah az evvel biz parça dinlerken Didem de araya girdi. Söyledi. "Sabahlıkta saat 7 ile 8 arası albümün tamamını dinleyebilirsiniz. Ee, yarın akşamki konsere hazırlık olarak onu da söyleyelim." Evet Gün Aşığım bizim hakkımızdan seçilli aynı ee, soruda geçmiş aslında. Ee, çok şairane bir bir kere e, ibare olduğunu söylemek lazım albümü koymak için. Ee, ben arka planını duymak isterim aslında. Ee, arka planını Anlatmak o kadar kolay değil. Ee, bir kere ilk başta şuradan çıktı aslında. Kafamda böyle bir ay çiçek tarlası içinde bir ev ve böyle bir yani gençliğimden böyle bir hayal var. Ee, ve bunu kapağa da taşımak istiyordum aslında. Sonra vazgeçti o fikirden ama e, bu yani bu kapak çevresinde düşünürken çıktı hı hı, aslında. Anladım. Ama benim için harbimle şöyle de uyuşuyor. E, albümün kapağı da biraz e, hala yine sanki açıklanması gereken değil ama hani niye sorusuna cevap olarak şunu söyleyebilirim. E, bu müzikte çok e, böyle düz bir şekilde söylemesem de şey görmek istiyorum. Hani günlük hayatın hı hı. E, düzlüğünü, vasatlığını, çirkinliğini e, görmeyi reddedip hı. yani bu aslında yaşadığımız küçük şeylerde ...ki güzellikleri... Evet. E, ...sevmek... ...onlarla yaşamak... E, ...onları görmeyi seçmek... E, ...böyle bir karakter var aklımda... ...Günahşi'nin ismini de... ...zaten bu arada... ...Ayçiçeği'nin bazı yörelerdeki... ...işte yere Hı -hı. lazım... günaşı onu da bilmeyeni söyleyelim... ...ne alaka diye... Hı -hı. E, ...bu karakterle de bu isim... uyuştu benim kafamda ve... Hı -hı. E, ...bu yüzden Günahşi... albümün ismi... Evet. albüm kapağında da biraz böyle az önce bahsettiğin o sürreal şey de var. Yani bir yandan böyle şehre karşıdan bakan ama üzerinde bambaşka şu an anlatamayacağım o bir sürreal bir güzellik var. Galiba birbirini tamamlayan bir tarafı var. Evet aynen. Yani kapağı da zaten bu anlamda Açıklayabilirim. Kim evet. tasarladı albüm kapağını? Ee, yani bunları tartışırken zaten fikir Faruk Geyran'dan geldi. Ee, aynı zamanda fotoğrafı çeken ve işte albüm CD'nin de dizayni yapan arkadaş. Hı -hı. Ee, üstüne üstündeki çizimlerde İpek okyar Böyle Hı -hı. birleşip güzel bir iş çıkmış ortaya orada da. Teşekkürler. Evet. <gülüyor> Kimseye hakkını yemiyoruzdur umarım. Pek, pek çok isim saydık ama albümün karakterini de vermesi açısından önemli. Dediğin gibi tek bir şey anlatıyor olsa da tek bir figür olsa da günah derken bile aslında bu fikir pek çok kişinin de verdiği destekle ortaya çıktı. Bu albüm. Ahmet Ali Aslan albümüm e, diye olsak da ona. Bu da zaten evet hep bir ortak e, halin bir tercümesi aslında günah içinden geçiyor olduğumuz günlerin. Evet ben de Olmayan güne özlem duyan birini düşünmüştüm aslında ya da günü bekleyen birilerine. Benzer. Evet bir tam da geçti, öyle yine. hakikaten duygulara ter tercüman. Ellerine sağlık bir kere daha Hem sevgili. Çok teşekkürler. Ahmet Ali yarın akşam salonda evet. Gün Ayşe'nin lansman konseri var. Bu akşam da Ahmet Ali bizlerle beraberdir Biraz zamanımız kaldı son bir parça dinleyelim. Gün ne dinliyoruz? Hikayelerimizi dinleyelim. I'm so...